Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 69. Bölüm Ey ne Hoca Efendi'nin sözü imanı gibi kuvvetliydi. Planlı programlı biriydi. Vazifelerini asla aksatmazdı. Bir gün arkadaşları hoca efendiyi yaklaşık 11 kilometre mesafede Zühüleyfe denilen yerde bir hurma bahçesine götürmüşler. Kendi aralarında da bir karar vermişler. Bugün hoca efendiyi mukabeleye göndermeyelim, bakalım ne yapacak demişler. Bunu ona çaktırmadan yapıyorlar değil mi? İkindiden sonra gelmesi icap eden arabaya akşamdan sonra gelmesini tembihlemişler. Hoca daha baştan telaşlı tavrını koymuş. Arkadaşlar yemek gecikmesin. Biliyorsunuz benim mukabeleye yetişmem lazım. Yemek gelmiş ikindi olmuş. Hoca tesbih duasını ayakta yapmış. Bastonuna dayanmış ve yavaş yavaş yola koyulmuş. Hocam araba gelecek deseler de hiç aldırmamış. On bir kilometrelik yolu o haliyle yürüyerek gelmiş. Mescitteki görevine yetişmiş, mukabelesini okumuş. Maşallah. Eyinli Hacı Hafız Efendi'nin başka bir sözünde durma vakası vardır ki... ...insanın tüylerini ürpertir. Nasıl bir vaka? Bir keresinde bir Kur'an merasimine davet edilmiş. Bir genç hafızın... Aşere takrip icazeti merasimiymiş. Hoca efendi Şeyhül Kurra olarak merasimi idare edecek, duasını yapacakmış. Geleceğine dair de söz vermiş. Fevkalade bir olay filan mı olmuş? O gece sabaha karşı hoca efendinin altı yaşındaki küçük oğlu vefat etmiş. İcazet merasimi öğleden önce yapılacak. Hoca hanımına demiş ki... Çocuğun üzerini örtün. Ben gelirim inşallah. Evden çıkmış gitmiş. Ailesi tabip getirecek, cenazeyi yıkamak üzere gassal getirecek sanmışlar. Oysa hoca merasimin yapılacağı eve gider, görevini ifa eder... ...duasını yaptıktan sonra... ...ev sahibinden müsaade ister. Vazifemiz bitti. Müsaade ederseniz ben gideyim. Olur mu hocam? Lütfen yemek yiyeceğiz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Siz yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Ben dua için söz vermiştim. Sözümü yerine getirdim. Yemeğe vadim yoktu Evladımızın alimiyet icazetini tebrik ederiz Benim acele işim var Eve gitmem lazım Ne işim var hocam Bugün de bizimle oluver ne olur Yahu söyletmeyin beni İşim var dediysem işim var Biraz daha anlayışlı olamaz mısınız ya Şurada hep beraber oturup Bir yemek yiyeceğiz hocam Belki yarım saatinizi e, Bilemedin bir saatinizi alacak İşinizin bu kadar bir zamana tahammülü yok mu Yok aslında buruya gelmeme de tahammülü yoktu ama ben söz verdiğim için geldim. Doğrusu bu işinizi pek merak ettik hocam. Hayırdır? Hayırdır inşallah. Madem ki çok ısrar ettiniz söyleyeyim. Bizim küçük Mahmut sizlere ömür. Allah'a emanet eddik. Vefat etti. Yani hocam siz e, cenazeyi bırakıp bize mi geldiniz? Cenaze benim oğlumdur. Bekler. Bir kişidir. Ama burada ahya diriler bekliyor. Bunca sene Medine-i Münevvere'de... ...Peygamberi Zişan'ın komşuluğunu yapmış... eğinli Hafız da sözünde durmazsa olur mu? Aksi halde... ...eyvah! Ahir zaman geldi. Kimseye güven kalmadı demez misiniz? Şimdi gider çocuğa ne gerekiyorsa yaparım. Hocam... ...bağışla bizi. Biz de birkaç lokma yiyip... ...hemen size yardıma geliyoruz... Buyurun hocam ne icap ediyorsa biz de geliyoruz. Hazır yemeği çabucak yiyen cemaat hep beraber hocanın evine gelir ve cenazeyi kaldırırlar. Tam bir Medine hayatı, Medine yardımlaşması. Peki Eynli hocanın İstanbul'da talebesi olmadı mı? Olmaz olur mu? ''Aksaray Valide Camii İmamı Selahaddin Efendi, Eminönü Valide Camii İmamı Hafız Nuri Efendi, onun yetiştirdiği talebeleriymiş.'' ''Medine hayatı İstanbul hayatını silmiş ama.'' ''Zaman zaman İstanbul günlerinden de bahsederdi. Tahtisi Nimet kabilinden İstanbul'da geçirdikleri güzel günleri anardı.'' ''Hünkâr suyuna gitmiştik. Hocalar, talebeler vardı.'' Semaver yanar, kebaplar yapılır. Kebap yedik. Semaverden çayları içtik. Namaz kıldık. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim faslı başladı. Hafızlar birer birer okudular. Siz okumadınız mı? Fakirden kıraatı aşere vücuh istediler. Sonra okunan ayetler açıklanmaya başladı. Sohbet ilerledi, derinleşti. O sırada bizden az uzakta ailesiyle oturmakta olan bir zat yanımıza geldi. Efendim sizler kimlersiniz? Halinize bakılırsa maşallah. Efendim bendenize eğinli Hacı Hafız derler. Arkadaşlar da ehli ilim ve ehli kuran kimselerdir. Memnun oldum. Ben de bir paşayım. Sizin şu saltanatınızın yanında benim paşalığım hiç kaldı ya. Siz atlarla geldiniz. Ben arabayla faytonla geldim. Siz kebaplarınızı çayınızı kendiniz yaptınız. Sofranızı kendiniz kurdunuz. Benimse yemeğimi aşçım yaptı. Soframı hizmetçim kurdu. Yemeğimi ailemle yedim. Ama sizin şu ahenginiz, şu neşeniz bizde yok. Neden? Efendim, bağışlarsanız düşüncemi arz etmek isterim. Estağfurullah, buyurun. Soruyu ben sordum. Kanaatimce bu neşe, bu ahenk yiyecekte içecekte değil. Bu saltanat okuduklarımızdan geliyor. Onların manasından geliyor. İman insanı insan eder. Sultan eder. Sizleri davet etsem bizim köşkü de şereflendirir misiniz? Paşam köşklerde bu safa bulunmaz. Siz bizim köşklerimize gelin. Gelecek hafta Allah nasip ederse öbür suyun başında olacak. Paşa ertesi hafta dediğimiz yere geldi. Mahallesinden birkaç dostunu da getirdi. Onlar için de müsaade isteyince dedim ki Paşam, davet edilenin davet etmeye hakkı vardır. Siz bu gönülle geldikten, yere postekiye oturmaya razı olduktan sonra bütün mahalle halkını getirseniz bir şey icabetmez. etmez. Söz sözü açtı, paşa bize katıldı. Talebeleri bizden oldu, gittiğimiz yere gelirdi. Dinlediği naat ve ilahileri tekrar ister oldu. Onun vasıtasıyla meclislerimize paşalar ve paşazadeler de katılmaya başladılar. ''Sohbet meclisi böyle büyüdüğüne göre eyin ey Hoca pek hoş sohbetleri olmalı.'' ''Doğru, çok güzel, çok ibretli fıkralar, latifeler söylerdi. Bir kitap okumuş, bir vaaz dinlemiş kadar istifade ederdiniz. İnsanı doyururdu. Bir gün şöyle anlattı.'' ''Arkadaşlar bir adam varmış.'' konuşurken heyecana gelir kendini kaybeder Roşar taşarmış coştuğu zamanlarda ise sağa sıfırları çokça koyarmış rakamın soluna konsa zarar etmez de sağa konulduğu zaman bu fazla sıfırlar ölçüsüz insanı kepaze eder bu adamın bir oğlu varmış ama babası gibi değilmiş tam aksine temkinli mi temkinliymiş babasına demiş ki babacığım konuşmayı seviyorsunuz. Konuşurken de bazen iyi coşuyorsunuz. Ama coştuğunuz zaman ölçüyü kaybediyorsunuz. Doğru söylüyorsun oğlum. E, bende bu hastalık var. Olmaz olsun. Kendime hakim olamıyorum. E, ölçü kaçınca da inandırıcı olamıyorsun. <gülüyor> Çok doğru. Ne yapsak? Nasıl yapsak da bunun önüne geçsek? Oğlum? Buyur babacığım. Şayet ben böyle coşup da ölçüyü kaçırdım mı sen öksürüver. Ben anlarım. Kendimi toparlarım. Olur mu? Peki babacığım. Ölçü kaçmaya başladı ben öksüreyim... ...sen de inşallah işi toparla. Baba oğul bir köye uğramışlar. Bir hane sahibine misafir olmuşlar. Ev sahibi babaya sormuş. Amca mesleğiniz nedir? Çiftlik sahibiyim. Öyle mi maşallah... ...çiftliğinizin büyüklüğü ne kadar... Boyu altı saat. <gülüyor> Vay canına, boyu altı saatte yürünen kocaman bir çiftlik. Peki eni ne kadar? <gülüyor> eni, <gülüyor> eni eni eni birkaç. Beyamca, Allah hayırlı etsin ama boyu altı saat, eni bir karış olan bu çiftliğe ne eker, ne dikersiniz? Bu çiftlikte nasıl bir ziraat yapıyorsunuz? Oğlum, evladım, ben onun enini de boynu da uyduracaktım ama... ...benim şu Cenabet oğlan fazla öksürünce öyle çıkıverdi ağzından. <gülüyor> Bu fıkrayı anlatan hoca efendi arkasından şu ibretli sözleri söylemişti. Arkadaşlar, hayat ölçüden ibarettir. Şeriat ölçüdür, tarikat ölçüdür, siyaset ölçüdür, ana, baba, karı, koca, baba, evlat münasebetleri ölçüdür. Allah insanı ölçüsüzlüğe düşürmesin. İslam aleminin başına gelen felaketler, musibetler hep ölçüsüzlükten gelmiştir. 1955'te Medine-i kendimize bir ev yaptırmak üzere temeli atıp inşaata başlamıştık. Temeli atılan bu bina, bittikten sonra evvela Şih Sami Efendi, sonra Şih Muhammed Zahid Efendi ile birçok Müslüman ağabey ve kardeşlerimize misafirhane olan evimizdir. Bir gün, çok erken saatte, sabah namazından sonra Eylül Hoca Efendi bize geldi. Hocam, kütüphaneyi çok erken açmıyor musunuz? Resmi mesai saatine daha bir aylı zaman var. Ali Ulvi, biliyorsun ki bu kütüphane bir vakıf. Vakıf sahibi işraktan sonra açılacak demiş. Benim ona riayet etmek üzerime borçtur. Ben resmi mesaiye değil, vakıf şartına uyarım. Efendim, bu saatte bizi teşrifiniz hayırdır? Azizim, bu saatte ziyarete gelinmez... Ben kendimi bilirim. Yalnız kütüphaneyi açmadan evvel şu emaneti getirip teslim etmek istedim. Ev yaptırmaya başlamışsınız. Evvela şu müjdeyi vereyim. Evlenecek olanlarla ev yaptıracak olan kimselere Cenabı Hakk'ın hususi yardımı var. İnşallah bitecek bu ev. Ben sizden evvel Medine'ye geldim. Ensar sayılırım. Siz benden sonra geldiniz. Muhacir sayılırsınız. Ensarın muhacirlere yardımı borcudur. Elimde bana acil lazım olmayan 1400 rialim var. Bunu al, sarf edin. Ne zaman eline para geçerse verirsin. Şayet benim acil bir ihtiyacım çıkarsa istemeden önce haber veririm. 1400 gümüş rial. O zaman büyük para. Çok işimize yaradı. Bizi ferahlandırdı. Çok geçmedi, Konya'da satılığa çıkardığımız bir arsamız vardı, satıldı. Parayı kendisine götürdüm. Ne çabuk yahu! Müslümanın Müslümana yardımına cenab Hak, ben cennette neler vereceğim buyuruyor. Vaat edilen bu mükafatların müjdesi, neşesi, gönlümde bir bahar rüzgarı gibi. Gülşenlerden gelen bir bağdı sabah gibi esiyordu. Ümitleniyordum. Yahu sen şimdi beni bu neşeden, bu sevinçten, bu sürurdan mahrum mu edeceksin? Estağfurullah efendim. Allah razı olsun. Pek makbule geçti. Çok önemli işlerimizi sizin yardımınızla gördük. Rabbim size de yardımcı olsun. Amin. Hacı Hafız Efendi ehli Kur'an'a yakın bir alaka gösterirdi şeyh Kurra, hendekli hoca Hafız Abdurrahman Gürses Efendi şöyle anlatmıştı. 1947 senesiydi. Sıkıntılı bir günümdü. İmametinde bulunduğum Beyazıt Camii'nde öğle namazını kıldırdıktan sonra... caminin doğu tarafındaki çınarın altına gittim. Orada güzel çay yapan bir çaycı vardı... Çayımı verdi. Tam içecekken postacı geldi. Elbe bir mektup tutuşturdu. Zarsına puluna baktım. Suudi Arabistan El Medinetül Münevvere diyor. Gönderen Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi Müdürü Eyinli Hacı Hafız. Mektubu besmele çekerek heyecan içinde açtım. Besmele çekiyor, selam veriyor ve diyordu ki... Arkadaşlarımı soruyorum. Hepsi irtihali sarı beka edip gitmişler. En son Köse Niyazi Efendi de gitmiş. Kalan mevcut Kur'an'ın arasında sizi söylediler. Benim sizi görmek için oraya gelebilmem mümkün değil. Medine-i Münevvereden ayrılmayı gönlümde istemez. Ömrümün son günlerini yaşadığımı biliyor. Ravsayi Mutahhara'da Cenabı Hak'tan şunu niyaz ettim. Allah'ım, eskilerin bereketi olarak Müslüman Türk milletinin elinde bir yadigar olarak bulunan bu Hafız Efendi'yi lütuf buyur. Kolaylıklar, sebepler ihsan ile de hacca gelsin. Nur inen bu beldelerde Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de kendisini göreyim dedim. Bu duama meleklerin amin dediğini duyuyorum. İnşallah Hafız Efendi kardeşim sen yakın zamanda geleceksin. Seni Ravza-i Mutahara'da karşılayacağım, kucaklayacağım. Mektup böyle imza Eynli Hacı Hafız. Ben bu zatın adını duymuştum fakat tanışmıyorduk. Eski talebesi Hafız Nuri Efendi ile mektuplaşırlardı. Eynli ona mektuplarında kim var kim yok diye sorarmış. O da filanlar gitti falanlar kaldı derken bizim adımızı da yazmış. Mektubu aldım öptüm gözüme gözüme sürdüm. Derken o sene... ...bu yıl hacılara müsaade edilecek diye bir haber çıktı. Gönlüm çırpınıyor, kanatlanıyor fakat imkanım yok. Gitmeme imkan ve ihtimal yok. Yalnız ile gidilebiliyor, uçak parası yok. Evimin kirasını zor veriyorum, gelirim belli, giderim belli. O mektuba rağmen ümidiniz bütün bütün kırılmış mıydı? Herkes haç hazırlığına başladı. Kimseye halimi söyleyemiyorum, söylesem gülerler. Fakat ne çare... Her günülde bir aslan yatar. Her Müslüman o mübarek beldelere gitmek ister. Fakat imkanı olan gider. Bir kapı bir imkan açılmadı mı? Doğru anlatıyorum. <gülüyor> bir tüccar tanıdığım vardı. Karşılaştık. Doğrudan. Hocam bu sene hacca gideceğim. Sizinle gitmek istiyorum. Hazırlanın. Demez mi? Önceleri acaba latife mi ediyor diye ağırdan aldım. Bir iki gün sonra telefon etti. Hocam ben hazırlığımı yapıyorum. Siz de hazırlığa başlayın lütfen. İş artık ciddileşmişti. <gülüyor> Dünyalar benim oldu. <gülüyor> Maşukuna koşan aşıklar gibi uçarak ciddiye indik. Peki eyin Hoca Efendi ile karşılaşabildiniz mi? Hem Mina'da hem Mekke'de hem de Hac'dan sonra Medine'de görüştük. Hocanın duası apaçık kabul edilmişti. <gülüyor> Eğinli Hacı Hafız Efendi İstanbul'dayken Mehmet Akif Bey ile tanışırlarmış. Eşref Edip Bey yazdığı Mehmet Akif adlı meşhur eserinde Akif'in güzel Kur'an okuyanlara muhabbetini anlatırken şu satırları yazmaktadır. Eğinli Hafız da üstadın çok sevdiği bir zat. Eyni Hafız'ın Kur'an okuyuşu, üstadı cezbeler içinde bırakırdı. Bir zamanlar Eyni'nin İstanbul'da büyük şöhreti vardı. Eyni Hafız şimdi Mekke'de bulunuyor. Üstad derdi ki, benim Eyni Hoca musiki bilmez. Fakat onun sevki ile bazen Hicaz'dan, bazen uşaktan öyle okuyuşları var ki, değme musiki şinas hafız o mahareti, o sanatı gösteremez. Eğilin'in ahlakı ve huyu da bildiğimiz kadarıyla Mehmet Akif'inkine benzerdi. Bu bakımdan da bu iki yüksek şahsiyetin çok iyi anlaşıp dost olduklarını tahmin edebiliriz. Kendi bu konuda hiçbir şey anlatmaz mıydı? Anlatırdı. Bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir gün tapu dairesine işim düşmüştü. Resmi daireleri hiç sevmem. Sıkılırım. Hoca olarak yetişmişim. Allah karşıma Akif Bey'i çıkarıverdi. Onun da işi varmış. Akif Bey tanınan, sevilen bir insan. Hayırdır inşallah hocam? Akif Bey yahu benim bir meselem var. Gel şuradaki memur arkadaşla konuşalım. Soralım. 69. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buğuş Produksiyon.